Ayşe'nin Ev Kedisi Ayşe ne zamandır bir kedisi olsun istiyordu Annesi ise evin toplu durmasını, temizliğini düşündüğü için Kim uğraşacak diyor, izin vermiyordu Ayşe umudu kesmişti Ama bir gün yeni bir eve taşındılar Eşyalar taşınırken yeni evin kapısının önünde Siyah beyaz bir kedi oturuyordu Onları sanki ev sahibi kendisiymiş gibi karşıladı. Ayşe ile hemen dost oldu. Komşular onun için eski kiracının kedisi dediler. Ayşe'nin annesi de sahipleri gelip alana kadar Ayşe'nin kediye bakmasına izin verdi. Benek çok oyuncu bir kediydi. Saklambaç oynuyormuş gibi saklanıp birden ortaya çıkıyordu. Ertesi sabah Annesi fırında börek pişiriyordu. Benek kokuyu alınca mutfağa geldi. Ayşe belki susamıştır diye musluktan bir kaba su alıp ona verdi. Ama Benek su değil börek istiyordu. Ayşe bu kez buzdolabından biraz süt çıkardı. Benek de börek yerine süte razı oldu. Benek kırmızı diliyle ayaklarını yalarken... Ayşe annesinin kapkacağı raflara yerleştirmesine yardım etti. Annesiyle babasının yatak odası yerleşmişti. Kar yola kurulmuştu, komodin yerine konmuş, şifon yerlerin çekmecelerine çamaşırlar yerleşmişti. Sıra Ayşe'nin odasına geldi. Kar yolasını rüzgar almasın diye pencereden uzak bir yere koydular. Başuncuna komodini, üstüne abajuru yerleştirdiler. Masasını camın yanında ışık alan bir yere çektiler. Ayşe oyuncaklarını kitaplarını yerleştirirken, Penek benim kedim olsa ona bir sepet yapardım, odanın keşesinde dururdu diye düşünüyordu. Penek ise kendi yerini seçmişti bile. Oturma odasına geçmiş, sobanın arkasına yatmıştı. O sırada kapı çalındı. Eski kiracı hanım gelmişti. Benek onu görünce önce sevindi. Kucağına çıkıp kendini okşattı. Ama sonra sepeti görünce kaçıp saklandı. Benek'in hanımı bu evden taşınırken onu bir sepete koymuş. Üstünü kapamadan otomobile yerleştirmiş. Ama Benek tam araba hareket ederken sepetten inip camdan atlayıp kalmış. Bu evde doğdu. Onun için bu evden ayrılmak istemiyor Benek diyor da hanım. Böylece onu aramaya koyuldular. Kanepelerin, koltuğun, sehpanın altına aradılar. Odada bakılacak yer kalmadı. Televizyonun arkasına bile baktılar. Tam o sırada Benek yine oynuyormuş gibi ortaya fırladı. Vazoyu devirip kaybolup gitti. Yemek masasının, iskemlelerin altını hep aradılar. Yok, yok. En sonunda kapının arkasında yakalandı benek. Bu kez sepetin kapağını kapattılar. Üstüne bir bez örttüler. Ve kediyi alıp gittiler. Ayşe kedinin gideceğini bildiği halde çok üzülmüştü. Bir yere saklandı da çıkacak gibi geliyordu ona. Ertesi sabah daha kahvaltı etmeden... Kapıda bir tıkırtı duydular. Ayşe kapıyı açınca kediyi paspasın üstüne yatmış durumda buldu. Menek Çamur içinde soluk solu aydı. O kendi sevdiği eve dönmüştü. Ayşe onun karnını doyurdu, sonra banyoya götürdü. Kediler su sevmezler ama çamurları yıkamak gerekirdi. Birleyendi dikkatlice yıkadı, kuruladı alacaklar diye üzülüyordu ama bu kez annesi Ayşe ben hanımıyla konuşurum ona iyi bakacağımızı söylerim sanırım razı olur benek artık senin kedin olsun dedi